Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duayı çok sık yapardı. Allahümme senden sıhhat, afiyet ve güzel ahlak diliyorum. Ebu Hureyre radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Müminin şerefi dini, asaleti güzel ahlakı ve mürüvveti de aklıdır.